Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar Paylin ve Yetvert Tomasyan. Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Geçen haftalarda Açık Radyo 12. Radyo Şenliği özel yayını dolayısıyla programımıza ara verdik. Destek olan bütün dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü akabinde bir kadın yazardan bahsedelim istemiştik. Ama Radyo şenliği özel yayını dolayısıyla bugünlere sarttı. Öyle ki bu haftaki Ermeni Edebiyatı Numuneleri programımızda konu edeceğimiz yazarımız İranlı bir kadın yazar. Kalemini Farsça kullanan e, Zoya Pirzat. Ermenilerin e, edebiyat dünyasında Odoralezu Haykrohner yabancı dilde yani Ermenice dışında yaşadığı ülkenin diliyle eser üreten Ermeni yazarlar da azımsanmayacak kadar önemlidir demiştik daha önce. Ve bu tür eserler Ermeni edebiyat dünyası içinde ayrı bir başlık altında Odoralezu Haykırogner. Yabancı dilde yazan Ermeni yazarlar başlığı altında toplanır ve oldukça da ilgi görür. Bugüne kadar genellikle batı dilleriyle İngilizce, Fransızca e, ürün veren yazarlardan örnekler sunmuştuk. Bugün ise konu edeceğimiz yazarımız Zoya Pirzat'ın dili Farsça. İran'da son 10 yılın en iyi 10 romancısı içinde sayılan Rıza gasimi gibilerinin yanı sıra İran'da kültür hayatının önemli isimlerinden biri Zoya Pirzat adı. Hatta bu yılın başında Ocak ayında Fransa'da şövalyelik nişanıyla da ödündülen İranlı Ermeni yazar Zoya Pirzat'ın gelin hayatına bir göz atalım. Zoya Pirzat İranlı Ermeni bir ailenin kızı olarak Abadan kentinde dünyaya geldi. 1990'lı yıllarda kısa öyküleri çeşitli dergilerde yayınlanmaya başladı. 2002'de ilk romanı olan Çeraha Ramen Hemuş Mikomen Işıkları Ben Söndürürüm adlı kitabı yayınlandı. Bu kitap İran'da çok sayıda baskı yaptığı, çeşitli ödüller aldı ve birçok Avrupa dillerine çevrildi. Pirzad'ın eserleri İran edebiyat için, edebiyatı için olduğu kadar Ermeni diaspora edebiyatı için de başarılı kişileştirmeleri, kadının iç dünyasındaki çatışmaları, yansıtmadaki ustalığı, gündelik hayatın sıradan yönlerini incelikle ele alışı ve karakterinin kullandığı dildeki uyumla oldukça özgün bir roman anlatıcılığının temsilcisi haline geldi. Aras Yayıncılığın 2008'de Türkçe'ye kazandırdığı bu romanda yazar, Doğum yeri olan Abadan'da yaşayan bir kadının ev, aile, sosyal çevre üçgeninde maruz kaldığı baskıları ve yalnızlığı anlatmıştı. İrman, İranlı Ermeni yazar Zoya Pirzad'ın ülkesinde büyük bir başarı kazanan ve çeşitli dillere de çevrilen romanı Işıkları Ben Söndürürüm, etnik kökenine, ayıt olduğu sınıfa, yaşam tarzına bakılmaksızın Kadınların maruz kaldığı ço çoğu zaman görünmez olan baskıları, ötelemişliklik, yalnızlık duygularını yepyeni kadınca bir bakış açısıyla gözlerimizin önüne seriyor. İran'ın Abadan kentinde ilgisi körelmiş bir koca, büyümekte olan üç çocuk, dar bir sosyal çevre ve vaktin çoğunu alıp götünen ev işleri arasında kısılıp kalmış bir kadın, kendisine dayanma gücü veren iç dünyasını, canlı tutma çabasını ne kadar sürdürebilir? Hislerine kulak verme zahmetine girmeyen, ancak daima yardımını bekleyen ailesi ve dostları nedeniyle, kendi yaşamını sürekli erteleyen bir kadının sabrının sınırı nerededir? Annesi ve biricik kızıyla, Semtte taşınan yakışıklı bir adam ona ilgi gösterdiğinde, sözlerine değer verdiğinde görmezden gelinmeye alışmış kadının ruhunda neler değişir? İçinde büyüyen duygular aşk mıdır yoksa gelip geçici bir heyecan mı? Işıkları ben söndürürüm okudukken içimizde uyanan sorular bunlar. Gizem Asya Genç, Agus Gazetesi'nde Zoya Pirzat'ın Işıkları Ben Söndürürüm kitabı için bakın neler diyor. Kadın, Doğu, Yasak, Aşk ve Ten. Tarihte en kalabalık gönüllü sürgününe maruz kalmış, talan edilmiş kavramlar. Her çağın ve her toplumun ötesi, kadın. Kadınlık hemen her çağda ve toplumda kendiliğinden öteki olmayı beraberinde getirdi. Ataerkil düzenin dirençli surları bugün dahi her türlü etnisite, din, dil farkı gözetmeksizin kadının alt sınıf konumunu muhafaza etmekte. Yıllar geçer annelik, evla, evlilik kurumu, macerası başladığında ise kadına düşen kırpılmış haklarla verilen birey mevhumundan da tamamen Soyunması olur. Yıllarca eğitim alan ama diplomasını mutfağın dolabına asan, her gece sevgilisi eşi uyumaya hazırlanırken ışıkları söndüren, seven, yadırganmayan kadın rolü. Konuşkan ama dinlenmeyen, merhamet gösteren, göğsünde uyuyan Nisa hayfesi, an gelir bir bakış, bir kitap, bir adam veyahut hastalık sebep olur ve kadın yüzyıllarca ardında uyukladığı surlarının diğer tarafında ne olduğunu merak eder. Tam da böyle bir kadın. Claris, İranlı bir Ermeni, Hristiyan. En iyimser tanımla ötekinin Ötekisi, mühendislik diploması alıp mutfağının duvarına asanlardan, kendisine ne fazla bir sigara içimlik vakit ayırabilenlerden. Üç çocuğunun annesi, siyasetten ve santranç oynamaktan başka bir şeyden pek anlamayan Artoş'un karısı, bahçıvanın seslenişiyle mühendis hanım, çiçekleri yemek yapmayı, Kızı Emile'yi seven bir adam taşınır Muhit'e. Emin Simonian. Doğu toplumlarında kadın ve kadın sorunları entelektüller tarafından dahi aşk mefhumu ile irdelense de Zoya Pirzat bu romanında aşkı yan tema olarak kullanmıştır. Aşk değil asık. ...laşırken bir de bu hikayede Emin Simonyan bir ihanet, entrika parodisinin başrolü değil, bir yüreğin tazelenmesi, uykunun yırtılışı, aşk bahanesiyle bir kadının kendini keşif duygusu ve bir şey olma farkındalığını uyaran pasif ama bağımsız bir karakterdir. İki insanın çocuklarından, çiçeklerinden ve kitaplardan olan Uzun konuşmalarından sonra ne istiyorum, neden bu kadar çok yemek pişirmek gerekiyor sorularını kendisine sormayı, bu duygu birlikteliği ile anımsayan Clarisse kimseye fırsat bırakmadan vicdanından süzülen iç sesiyle kendisini sertçe yargılamaktadır. Her kadın gibi, her kitabın bir kokusu var ise, Işıkları ben söndürdüm okalüptüz kokuyor. Boğmadan, boğulmadan Clarice'in rahatlaması için o, o elini dala her sürdüğünde okalüptüz kokusu gelir okuyucunun burnuna. Tüm dünya kadınlarının müşterek tasalarını okurken Clarice'in iç sesinden okalüptüz kokusu aranır sayfalarda. Çok fazla söz verilmediğinden olsa gerek... Kadınlar sürekli içlerinden kendileri ile konuşurlar. Işıkları ben sürdümün muhim bir hacmi Clarisse'in iç sesine ayrılmıştır. Pirzat bireylerin aynılığı ve empati duygusuna okuyucuyu bu çok basit yöntemle çekmiştir. Nesillerin kadın sorunları, toplumun dayattığı yersizliklerin kimlik haline getirilmesi, geçmişte tüneyen acıların, anıların, saldırganlık, pasiflik olarak dışa vurumu, kadın olmanın doğuştan getirdiği buhranlar, Pirzad'ın sade anlatımı ile okuyucunun dimağına derinden nüfus ediyor. İran'ın başarılı kadın romancılarından Zoya zat birçok değerli ödüle layık görüldü. Pascalya'dan bir gün önce buna alışacağız, hurmanın kekremsi tadı, bütün geceler gibi kitaplarının sahibi Pirzat'ın Aras Yayıncılık tarafından Türkçe'ye kazandırılmış Işıkları Ben Söndürdüm kitabı İranlı Ermeni bir kadın yazarın Türkçe'ye ilk defa çevrilmesi açısından Oldukça önemlidir Gelin şimdi Zamanımızın elverdiği ölçüde Bu romandan bir parça okumaya Çalışalım Gizem'in dediği gibi Kokolaptüs kokusunu almaya çalışalım Bu her gelen günün Daha zor geçtiği Daha da zor geçeceğini düşündüğüm Günümüzde içimize Acaba bir ferahlık verir mi? Bütün odaları dolaştım ve hiç gerek olmadığı halde bazı şeylerin yerlerini değiştirdim. Her pencerenin önünde tek tek durup dışarıyı seyrettim. Domatesin yaprakları titriyor, çiçekler eğilip doğruluyordu. Anneme ve Arsine'nin ağaçları bütün çiçeklerini yele vermişti. Emili'nin ağacını Henüz birkaç çiçeği vardı, Söğüt saçlarını yoluyordu, sadece sedir ağacı fırtınadan, rüzgardan korkmuyor gibiydi. Bütün perdeleri çektim, gidip mutfağın penceresi, altındaki kırık saksıyı alayım diye düşündüm. En sevdiğim saksım kırılmıştı ve sanki bunun hiçbir önümü yoktu. Mesainin bittiğini haber veren paydos zili çaldığında yatak odasına gittim. Tatil zili çaldığında sanki bir mukaddes ismi telaffuz eder gibi feydus diyen ve hemen araç gerecini toplayıp giden Murtaza Efendi geldi aklıma. Çok sonraları cesaret edip feydus ne demek Murtaza Efendi diye sordum. Murtaza Efendi güldü. Tatil zili işte. Müdahaleci taraf sırıttı. Neden? Neden? Ruj sürdüğünü sormayayım diye mi Murtaza Efendi'yi düşünmeye çalışıyorsun? Niçin saçlarını tarıyorsun? Neden bunca işin gücün arasında ellerine krem sürüyorsun? Tarağı tuvalet masasının üstünde bıraktım. Ne demek istiyor? Eğer söylerse ben ne diyeyim, ne demem gerekir? Annesi doğru bir karar değil demişti. Eteğimi Düzelttim. Şefkatli taraf bana yol gösterdi. Bir dostumuz da hemen de iyi dost. Rujumun fazlalığını kağıt peçeteyle sildim. Koridorda hava neden kararmış diye düşündüm. Kapının kolunu indirdiğimde kapı rüzgarın hücumuyla açıldı. Emil içeri girdi. Onunla birlikte bir miktar toz, toprak, ot ve yaprak koridorun zeminine saçıldı. Bunların arasında haki renkte çekirgeye benzer bir şeyler vardı. Birlikte güçlükle kapıyı kapattık. Emil nefes nefeseydi. Saçları ve yüzü toz toprak içindeydi. Sordum. Ne oldu böyle? Elini saçına götürdü. Gömleğini silkti. Çekirgeler. Ne? Dedim. O koridorun zeminine baktım. Çekirgeye benzediğini düşündüğüm şeyler gerçekten çekirgeymiş. Ölü ya da can çekişen 15-20 çekirge, rengim uçmuş, ellerim titriyor olmaydı. Çünkü kolumdan tutarak sordu. Neden titriyorsun? Duymamış mıydın? Şaşkın bir şekilde baktım. Neyi duymamış mıydım? Paltonunu sikti. Bazı çekirgeler göt zamanında seni iyi görmüyorsun. Gel otur. Yine şaşkın şaşkın baktım, onu kapkaranlık olan mutfağa götürdüm, oturması için sandalyeyi gösterdim, ışığı yaktı, buzdolabını açtı, benim için su doldurdu, bardağı bana verdiğinde uzattı. Çocuklar kendisi için bir sandalye çekti, karşıma oturdu, bana doğru eğildi, endişelenme. Gelmeden önce okulu aradım. Her şey normali. Dönene kadar onlara göz kulak olacaklar. Açık pencere var mı? Klimalar kapalı mı? Sadece ona baktım. Nasıl baktım bilmiyorum. Bir cevap vermemi beklemedi. Ayağa kalktı ve koştu. Bir yudum su içtim mi? Yoksa içmedim mi? Ayağa kalktım ve pencerenin yanına gittim. Pervazın üstü çekirge doluydu. Keşke pencerenin altındaki saksıyı alsaydım diye düşündüm. Gökyüzü karanlıktı ve o zamana kadar bir benzerini duymadığım bir ses geliyordu. Emil arkamdan çekirgelerin kanat sesleri dedi. Öylece durup avluya baktık. Gökten çekirge yağıyordu. Yere düştüklerinde çıkan ses kağıdın buruşturulma sesini andırıyordu. ''Rengim hala soluk olmalıydı. Belki de titriyordum. Çünkü otursan dahi iyi olmaz mı?'' demişti. Karşı karşıya sandalyeye oturduk. Şimdiye kadar bunun hakkında hiçbir şey duymadım mı? Başımı sallayınca çekirgeler göç ediyor dedi. Yüzü tam yüzümün önündeydi. Bazen kilometrelerce uçarlar. Çenesinin üstünde küçük bir kesik izi vardı.'' Yoruldukları zaman iki kat oluyorlar. Bir kısmı alta geçiyor, üst kat bunların üstüne oturuyor ve yorgunluk gideriyorlar. Kesiğin olduğu yeri solgundu. Attakiler yorgunluğun şiddetinden ölüp yere düşüyorlar. Pencereden dışarı baktım, hala karanlıktı. Bu kat kat uçma genellikle deniz ve okyanus üzerinden geçerken oluyor Bazen de şehirlerin üstünden geçerken. Dışarıdaki ses bitmiyordu. Şimdi tam olarak insanın başının üstünden geçen bir sürü uçağın sesine benziyordu. Belki hala titriyordum. Sakin ol, şimdi biter dedi. Birden aklıma geldi. Annen karanlık pencereye baktı. Uyku hapı içmişti, uyudu. Pek iyi değil. Bazı zamanlar çok kötü oluyor. Uçak sesi ve kağıt hışırtısı bitene kadar sessizce oturdum. Hava gitgide aydınlanıyordu. Sanki rüya görüyordum. Telefon çaldığında yerimden fırladım. Elimi yanağıma koydum ve bastırdım. Belki rüya görmediğimden emin olmak için. Telefonun zili üçüncü kez çaldı. Annem iyi olduğumu, Alice'in hastaneden aramış olmakla neyi ettiğini, Jupp'un da Alice'i aramış olmasının ne güzel olduğunu, hayır Artoş'un şehirden telefon etmediğini, çocukların okulda olduğunu, evet gerçekten de korkunç bir olay olduğunu söyledim. Sonra seni ararım dedim ve telefonu kapattım. Henüz iki adım atmamıştım ki yine telefon çaldı. Nina'ya, evet evet korkunçtu. Neyse ki Garnik evdeymiş. Ne güzel. Violet sadece gülmüş bu olanlara. Evet, Artoş Hürremşehir'e gitti. Evet, ben de okulu aramayı düşünüyordum dedim. Peki bütün bunlar olurken sen yalnız mıydın diye sorduğunda seni sonra ararım dedim. Telefonu kapayıp mutfağa döndüm. Hala aynı şekilde sandalyede oturuyordu. Bacakları biraz açık, vücudunun üst kısmı karşısındaki sandalyeye doğru eğilmiş pencereye bakıyordu. Pencerenin çerçevesine yaslandım. Elimi saçlarıma sürdüm ve elime toprak bulaştığını hissettim. Saksının toprağını değiştirdiğim ve bahçeye bir şey ektiğim zamanki gibi... Peş peşe iki kez hapşırdım. Daha iyi oldun mu diye sordu. Başımı sallayıp evet dedim mırıldanarak. Toprağa karşı hassasiyetim var. Sandalyemi biraz geri çekip oturdum. Terliyordum. Bir süre sadece sessizlik ve toprak kokusu duyuldu. Bana baktı. Bak Clarice, biliyorum daha önce başına gelmedi ama İçimden bir an önce söyle dedim. İçimden sakın söyleme dedim. Derim bir nefes çekti. Bahçenin manzarası hiç hoş değil. Biliyorum çekirgeleri sevmiyorsun ama <gülüyor> rüya görmediğinden emin olmak için bu kez iki elimle yanağımı sıkmak zorunda kaldım. Bahçenin manzarası mı? Çekirgeleri sevmiyor muyum? Yerinden kalktı, yirmiden kalktım ve koridora gittik. Evin kapısını açtı, bahçeye baktım. Düş görüyor olmalıydım. Bu kez gördüğüm gerçek olamazdı. Çimen, ağaç, şimşir, dar yol, her şey ve her yer baştan başa haki yeşildi, çekirgelerin haki rengi. Bunun sadece renk değil, çekirgenin ta kendisi olduğunu, göz alabildiğine her yerin çekirgeyle dolduğunu anlayana kadar geçen süreyi bilmiyorum. Başım dönmeye başlamıştı. Elini omuzuma koydu. Önemli değil, hepsini temizleriz dedi. Ne zaman mutfağa döndüğümü, ne zaman sandalyeye oturduğumu anlamadım. Emil kahve yapıyordu ve... Ben dalgın dalgın masanın üstündeki vazoya bakıyordum. Vazodaki iki kırmızı gülü sabah annesi çıktıktan hemen sonra bahçeden toplamıştım. Bunların üstünde neden çekirge yok diye düşündüm. Kahve içtik. Emil çekirge türlerinden bahsetti. Çöl çekirgesi, kızıl çekirge, Marakeş çekirgesi. Bir çekirge türünün de sadece Erkeklerinde kanat var ama bunların kanadı uçmak için değil. Bunlar kanatlarını birbirine sürterek dişinin ilgisini çekmek için bir ses çıkarıyor. Her çekirge sürüsünün nüfusu arttığında çekirgelerin görünüş ve devranışları değişiyor. Renkleri kahverengiden sarıya veya pembeye dönüyor. Kendilerini toplumsal hayatta alıştırıyorlar. Kitab-ı Mukaddes'te Yahudi peygamberlerinden biri olan Yoel, çekirge istilasından kurtulmaları ve günahları için tövbe etmeleri konusunda halkı uyarır. Otobüsün sesi gelince yerimden fırladım. Dar yolun ortasında iyiden iyi ağladıkları belli olan ve beni görünce tekrar ağlamaya başlayan ikizlerin yanına yetiştim. Armen arkadan geliyordu. Soğukkanlılık gösterisinin solgun rengi ve terlemiş alnı boşa çıkartıyordu Kızları kucaklayıp öptüm. Birkaç kez geçti, geçti, doğru, çok korkunçtu dedim. Sonra Armen'e doğru döndüm. Elini omuzuma koydum, tek başına korkmadın mı diye sorduğunda boğazım düğümlendi. Öptüm, dudak ucuyla yalnız değildim dedim. Bu kadar... Yeter addedelim. Bize ayrılan zaman da tükenmek üzere. Programı sonlandırmadan önce kadim dostum, dostumuz, ağabeyim Sarkis Seropya'nın aramızdan ayrılışını daha hatırlayarak e, onu analım istedik. Işıklar içinde yatsın. Toprağı bol olsun. Göçte gitti. Uzun zaman Eksikliğini hissedeceğiz, hissedilecek. Dün salı günü toprağa verdik. Sevdiklerinin yanına gitti. Hrant, Rupem Maşuyan, Hagop Ayvas, Yervant Kobelyan Sarkis Çerkezyan'ın ne bileyim ben, kim bilir kimlerle buluştu orada. Ayrıca e, Hristiyan Ermenilerinin inancına göre e, bugün... Bu hafta, büyük hafta, kutsal hafta içinde bulunuyoruz. Dört gün sonra, pazar günü, e, Zadik, Paskalya Bayramı. Geçen Noel bayramında olduğu gibi, bu Zadik, Paskalya Bayramı'nda da Narek'le birlikte geldik açık radyoya. Birlikte stüdyoya girdik. E, Hristiyan Ermenilerinin bayramını şimdi Narek kutlayacak. Şimdara var. Zadik, Kristos, Haryav, İmeralot. Ortyale, Harutyun'un Kristos'i. Bir daha tekrarlayalım mı? var Zadik, Kristos, Haryav, İmeralot. Ortyale, Harutyun'un Kristos'i. Bugün Ermeni Edebiyatı Numuneleri programımızda İranlı Ermeni kadın yazar Zoya Pirzat'tan bahsetmiştik. Programı sonlandırmadan önce Başka bir İran doğumlu bir ses sanatçısı Hovannes Badalyan'ın sesine kulak verelim istedik. Işıkları Ben Söndürürüm adlı romanın yazarı Zoya Pirzat, İran'ın Hamadan şehrinde doğmuştu. Hovannes Badalyan ise Abadan'da doğmuş. İstanbul'u da ziyaret eden Hovannes Badalyan, 2001 yılında bu dünyadan göçüp gitti. Ama tenör sesi hala Gök kubbede yankılanmaktan. Hovannes Badalyan okuyacak, okuyor. Hazar Dari Gıspasem. Bir aşk hikayesi. Bin yıl seni beklerim. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin, bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programına kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına. Sirov Ugarodov sevgiyle hasretle Aşklarım sire angi yeni məlûseris gül çevirip ah min solusio delzer kits men kertan Serdar, Serdar, Serdar, je ne mogu Sorika Ermeni edebiyatı numuneleri <Sessizlik>